Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hatice ile evlenmiş ve bu evlilikten ilk kızı Zeynep Dünya'ya gelmişti. Evlenme çağına gelince Resulullah Aleyhisselam onu teyzesinin oğlu Ebu'l-As bin Rebi ile evlendirmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın Medine hicretinden bir süre sonra kızı da hicret etmişti. Bir gün çocuklarından birisinin ağır bir şekilde hastalanması üzerine Hz. Zeynep, babasına torununun çok hasta olduğunu, acilen gelmesini söylerek haber yollamıştı. Muhtemelen o sırada çok şiddetli bir işle meşgul olan Allah Resulü, ona selam gönderip, Allah'ın aldığı ve verdiği her şey kendisine aittir. Her şey Allah katında takdir edilmiştir. Sen sabırlı ol ve mükafatını Allah'tan bekle diyerek, tavsiyede bulunmuştu. Fakat bebeğin durumu ağırlaşınca babasını yanında görmek isteyen Zeynep, mutlaka gelmesini isteyerek bir daha haber göndermiş, Resulullah aleyhisselam da kızını kırmayarak beraberindekilerle birlikte onun evine gitmişti. Can çekişmekte olan çocuğu şefkat ve merhametle kucağına alan rahmet peygamberi, Sorununu o halde görünce gözyaşları dökmeye başlamıştı. Yanındaki arkadaşlarından Sa'd bin Ubade, ''Bu gözyaşı da nedir ya Resulallah?'' diyerek hayretini gizleyememişti. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Bu gözyaşı Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir.'' ''Allah'' kullarından sadece merhametli olanlara merhamet eder buyurmuştu. Hazihi rahmetun vada'aha Allahu fi qulubi men min ibadihi ve la yerhamu min ibadihi illa ar <gülüyor> Allah'ın rahmetinin ne kadar derin, şefkatinin ne denli nihayetsiz olduğuna dikkat çekmek için de Resulullah Aleyhisselam'ın bir anneyle ile yavrusunun merhametini örneklendirmesi dikkat çekicidir. Bir gazve esnasında Resulullah Aleyhisselam bir grup esirle karşılaştırılmıştı. Resulullah'a getirilen esirler içerisinde bir kadın telaş içerisinde esirler arasında yavrusunu arıyordu. Sonunda bir çocuk buldu ve onu kucaklayıp bağrına bastıktan sonra emzirmeye başladı. Durumu gören Resulullah aleyhisselam yanındakilere bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız diye sordu. Onlar da hayır diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam bilin ki Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır buyurdular. Allah'u erhamu bi min hazihi bi velediha